Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala rasulina muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem seyirciler Tefsir dersimizi Ali İmran Suresinin 155. Ayet-i Kerimesi ile devam ettiriyoruz. Uhud Harbi önemli olması nedeniyle, kıyamete kadar bize örnek olması hasebiyle, biraz Ali İmran Suresinde uzunca anlatılmış bu Uhud Harbi. Devam ediyor. İnne lüzzetevallahu minkom yu melteğal jamaani. O iki topluluğun karşılaştığı gün sizin aranızdan fırar edenler, yani hadden kaçanlar var ya. İnne mez tezzellemüş şeytanu bi bazıma kesbu. Aslında Uhud anlatılmıyor, biz anlatılıyoruz. Kıyamete kadar gelecek bir kısım insanlar anlatılıyor. O kaçanların ayaklarını geriye şeytanlar, şeytan kaydırdı. Ancak kendi yaptıkları sebebiyle diyor. Yani şeytan durup dururken senin ayağını kaydırmıyor. Hani yine bir ayet-i kerimede iman edenler hariç. Ben diğerlerini saptırırım diyor. İman edenler iman üzere devam ederlerse şeytanın hiçbir hilesi, planı, programı, tuzağı, vesvesesi mümine zarar vermez. Çünkü Rabbim ''İnnekeydeşşeytani kâne za'îfâ'' ''Şeytanın tuzağı, hilesi, planı, stratejisi gayet zayıftır'' diyor Allah Celle Celaluhu. Peki neden ayağı kaydırıyor? Biz günahla kendi sırtımızın ağırlığını çoğaltıyoruz. Bunun üzerine şeytan da bizim ayağımızı kaydırıveriyor. Dünya sevgisi, ölüm korkusu, insanların ayak kaymasında en önemli kaydıraktır. Ama buna rağmen tövbe eden sahabe-i kiram olmuş münafıklardan ayrı olarak kaçan sahabeler de var. Onlar tövbelerini yapmışlar. Ve اَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪ي Allah onları affetti, şüphesiz Allah günahları örten, lütfuyla merhamet edendir ve kullarına gayet yumuşak davranandır, diyor Allah Celle Celaluhu. Bize örnek olsun. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi yalnız bırakıp harpten kaçmak, ne demek bir düşünün? Kafirler bayram ediyor. Muhammed'i öldürdük, Muhammed'i öldürdük, Muhammed'i öldürdük diye bayram ediyorlar. Yürekten inanmış sahabe-i kiram, doğru sevgili peygamberimizin yanına koşuyorlar. Bakıyorlar ki ölmemiş, onu canları pahasına savunuyorlar. Ama bir kısım gerçekten sahabe olan insanlar da kaçmışlar. Bunların durumunu düşünün ve sonra Allah onlarını, onları affettiğini haber veriyor. Bize şöyle örnek olsun. Günümüzde İslami hizmetlerde bulunan çeşitli İslami gruplarımız vardır. Birbirlerine karşı yanlış da yaparlar. Ama bunların birbirlerine karşı yaptığı yanlışların hiçbiri o sahabenin sevgili peygamberimizi harp meydanında bırakıp kaçması kadar olmaz. Onun için Allah halimdir, vafudur, affudur ve onların günahını affettiğini haber veriyor. Biz de Müslüman kardeşlerimizin şahsımıza yapılan hatalarını, dini yönden yaptıkları hatalarını da biz affederim, Allah'a havale edelim, Allah'ın işini de karışmayalım. Ya eyyühellezine amenü la tekunü kellezine keferû. Ey iman edenler! Kafirler gibi olmayın. Kafirlerin hangi özelliği veriliyor? Hemen bize açıklıyor Ve galu li ikvanim, ıda fil arz evkanu guzem, levkanu andana ma matu ve ma utilu. Kafirler, yani o münafıklar. Eğer bunlar bizim yanımızda olsaydı, Peygamberin yanında harbe katılmasalardı, bu yola çıkmasalardı, ölmeyeceklerdi, öldürülmeyeceklerdi, diyorlar. Şimdi biz ayetlerin gelişinden münafıklar dediler diyoruz müna, oradaki münafıklar kafir olan münafıklar. Aynı sözü Mekke'den gelip de Uhud'da Müslümanlarla harp eden kafirler de söylemiş olabilir. Şehit olan 70 kadar şehidimiz var Uhud'da. 70 kadar şehidimizin yakınlarından olup da Müşrikler tarafında olanlar var. Onlar da derler ki. Eğer bunlar Medine'ye gelmeselerdi, Muhammed'in yanında yer almasalardı, onunla beraber buraya gelmeselerdi, ölmeyeceklerdi, öldürülmeyeceklerdi, diyorlar. Günümüzde biz de bazen şöyle deriz, oraya gitmeseydi ölmeyecekti, diyoruz. Keşke çarşıya çıkmasaydı. Keşke oraya varmasaydı. Keşke daha gitmeseydi. Keşke uçağa binmeseydi. Keşke o otobüse binmeseydi. Uçak düşmüş. Keşke gitmeseydi. Ben gitme dediydim. Diyenler var. Bunların hiçbiri geçersiz, geçerli bir söz değildir. Hepsi geçersiz sözlerdir. Liye calellahu zalike hasraten fi kulubihim. Allah bunu o kafirlerin yüreklerine bir hasret olsun için yaptı. Vallahu yuhii ve yumiid dirilten Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Vallahu bi ma tamelu ne asiir Allah sizin yaptıklarınızı görmektedir. Geçen dersimizde buna benzer bir ayet kerime geçmişti. Harbe gelmeseydiniz. Eceliniz de gelseydi, Ecelinizin geldiği yere kadar ayaklarınızla gider ve orada ölürdünüz, diyor. Allah Celle Celaluhu. Bu bizim hayatımızda çokça görülmez mi? Ya biraz önce beraber oturuyorduk. Hiç sebepsiz yanımızdan kalktı. Beş dakika sonra trafik kazasında öldü haberi geldi. Hiç sebepsiz. Kalktı, gitti, yoldan karşıya geçerken, bu tedbirini aldıysa da, minibüsçü veya taksici tedbirini almadı, bir şey olacak, bir bahane bulunacak. Ama biz, sevaba girmek için kaldırımdan gideceğiz, trafik kurallarına uyacağız. Kaldırımdan giderken, trafik kurallarına uyarken, freni patlayan bir araba gelip e, ka, e, duvara sıkıştırıp öldürür mü? E, eceli gelmişse olur. Onun için biz tedbir almada devam ediyoruz. Onunla da sevaba giriyoruz. Vele in tüm fî sebîlillâhi evmüttüm Allah yolunda öldürülseniz veya ölseniz. Olur mu? Böyle olur. Hz. Peygamberimiz, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali radıyallahu anh dönemini yaşayan birçok sahabemiz var. İran'ı almışlar, Irak'ı almışlar, Mısır'ı almışlar. Birçok harbe katılmış... Sahabelerden bir çoğu şehit olmuş. Asab ı kiramın kabirlerinin çoğu Irak'ta, Mısır'da, İran'da ve bizim Güneydoğu illerimizdedir. Ama her harbe katılan Halid bin Velid yatağında ölmüş. Cenazesini yıkayan diyor ki vücudunda el büyüklüğünde sağlam yer yok diyor. Biz Allah Celle Celalü yolunda olan ve o yolda şehit olan o yolda şehit olmayıp da evinde ölenlerin de sevabının aynı olduğuna inanıyoruz. Vahit-i göre ve mağfiretün minallahi ve rahmetün hayrun mimma yecme'un Allah yolunda şey ölen veya öldürenler için ölenler için veya öldürülenler için Allah'tan af vardır. Allah'tan rahmet vardır. O Allah'ın rahmeti ve mağfireti münafıkların topladığı Ganimetten daha hayırlıdır. Birisi Allah yolunda kendisini vakfetmiş. Kendini Allah'ın dinine adamış. Birisi de mal toplamaya kendini adamış. Milyarlarca dolara sahip olmuş. Öbürüsü Canını ortaya koymuş. İkisinin de, ecelin de değişiklik olmayacak. Gökyüzünde diyor velkün tüm fi bürojim şehyede. Yüksek kuleler yapsanız, gökyüzüne uydudan ev yapsanız, mikro oraya çıkamaz diye, suyumuzu içeceğinizi, giyeceğinizi çelik bir metre kalınlığındaki çelik duvarların içinde kendiniz üretseniz, eceliniz geldiği anda gideceksiniz. Harp meydanında yaşı olan da eğer ecel gelmemişse Halit bin Velid gibi yatağında ölecektir. Onun için ölümden kaçma sorunu olmasın hiçbir zaman. Ve canımızı ve malımızı bize lütfeden Allah Celle Celaluhu'dur. Canımız ve malımız Allah'ın dini için her an eğerlenmiş at gibi, anahtarı kontağında duran araba gibi hazır bulunsun. وَلَا <Sessizlik> اِنْ مُتْتُمْ اَوْغُتِلْتُمْ لَا اِلَى اللّٰهِ تُخْشَرُونَ Ölseniz de, öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Ve sevgili peygamberimize yöneliyor ayet-i kerime. Onun şahsında tabii ki bize. Fe bi rahmetin min Allah li nterem. Ve lev kunte faddan gali dal Allah'tan sana lütfedilen rahmet sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Demek ki yumuşak davranmalarımız da kendi ürettiğimiz bir nimet değilmiş. Allah Celle Celaluhu'nun lütfettiği bir nimetmiş bu. Herkese lütfedilmiş. Ancak insanlar bu. Yumuşaklığını kendisi harcarken yanlışı yaparlar. Kendileri harcarken yanlışı yaparlar veya doğru yaparlar. Hani birileri aynı yumuşaklığı korktuğu adama karşı kullanır. Altındaki adamlara karşı baskıcı, zulmedici, aşağılayıcı bir kas katı adam oluverir. Biz, kime yumuşak, kime şiddetli davranacağımızı bilemeyebiliriz. Onun için Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde dininizin düşmanlarına karşı gayet şiddetli ama kendi aranızda merhametli olunuz diyor. Müminleri tarif ederken öyle diyor. Kendi aralarında merhametli ama kafirlere karşı şiddetli. Bunu tam tersine çevirmiş bazı Müslümanlarımız. Müslümanlara karşı çok katı ve şiddetli, gavrulara karşı tavşan tüyünden daha yumuşak hale geliveriyorlar. Rabbim diyor ki eğer sen onlara karşı, Asık suratlı, keskin dilli olsaydın, senin etrafından dağıdıverirlerdi diyor. Fe'afu amin. Onları affet. Allah affetti. Yukarıdaki ayet-i kerimede bildirdi. Sen de affet. Seni harp meydanında düşmana teslim edip, teslim etme derken, yaralıyken kaçmaları nedeniyle kaçan bu insanları sen de affet o sahabeden yanlış yapanlar bunlar. Onları affet. Ve mağfirehum. Onlar için Allah'tan af talebinde bulun. Bunu bu ayetkerime şuna da delildir. Biz çevremizdeki insanlar için de Allah'tan af talebinde bulunabiliriz. Kendimiz için bulunuruz. Estağfirullah, estağfirullah deriz ya Rabbi ben onu yaptım. Ancak sana af talebinde bulunmak için geldim. Bir daha yapmayacağım. Beni yaralıyor o hasto, o yaptığım kötü şey. Daralıyorum. Sana karşı bir saygısızlık yaptım. O günahı affet ya Rabbi diyoruz. Bir de Ya Rabbi oğlumu, eşimi, çocuğumu, ablamı, halamı, teyzemi, akrabalarımı, ya Rabbi müminleri affet dememize de işarettir. Yani sevgili peygamberimiz o hata yapan ashab kiram için af talebinde bulunmasını Rabbim peygamberinden istiyor. Yusuf suresinde de Yakub aleyhisselam o oğullarına Allah'tan af talebinde bulunuyor. Çocuklarım ben sizin için Allah'tan af talebinde bulunacağım diyor. Ve şavirhüm fil emri. Onlarla işleri konusunda istişarede bulun. Hani müşavere deriz, istişare deliz. Şu anda kullanılan kelime filan bakanın, başbakanın müsteşarı, cumhurbaşkanlığının müsteşarı, müsteşar, müşavir ki resmi olarak şu anda kullanılıyor, aynı kelimeden türetilmiş. Şura, kelimesi de kullanılıyor şu anda dilimizde. Şu anda kullanılan şura müşavir, müsteşar, istişare kelimeleri kullanılıyor. Yani danışman müsteşar, kendisine danışılan kişi. Rabbim onlarla istişarede bulun. Kainatın Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Rabbim diyor ki onlarla istişarede bulun. Bize örnek olsun diye o da istişarede bulunmuş. Biz önemli işlerimizde eğer evle ilgili ise eşimiz ve çocuklarımızla, Eşimiz ve çocuklarımızla işin içinden çıkarmamızsak, annemiz, babamız, halamız, teyzemiz, yakınlarımızla veya o işin uzmanı olan kişilerle istişareyi devam ettireceğiz. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Bir işe karar verdiğin vakit Allah'a tevekkül et. اِنَّ اللّٰهَ الْيُحِبُّ الْمُتَوَكِّل۪ينَ tevekkül edenleri sever, diyor. اِنْ يَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ Eğer Allah size yardım edecek olursa, size galip gelecek olan yoktur. وَاِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ دَلَّذ۪ي يَنْسُرُكُمْ مِنْ Eğer Allah sizi yardımsız bırakacak olursa, kim size yardım edebilir? Bundan sonra وَعَلَى اللّٰهِ فَلْ يَتَوَكَّلِكْ مُؤْمِنُونَ Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler diyor. Avrupa Birliği'ne tevekkül etsinler demiyor. Amerika'ya tevekkül etsinler veya Rusya'ya tevekkül etsinler demiyor. İstişarenizi yapıyorsunuz gücünüzün ne olduğunu biliyorsunuz, ona göre kararınızı veriyorsunuz ve sonra Allah'a tevekkül ediyorsunuz. Bir ayet-i kerimede inyan يَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَارَ اِنْ تَنْسُرُ Yani Allah'ın bize yardım etmesi için şart, siz Allah'ın dinine yardım edeceksiniz. Mal ve Bedeninizi, aklınızı, bilginizi, makamınızı, şöhretinizi o yola koyacaksınız. Bütün bunları koyduktan sonra Allah size yardım eder diyor. Bu ayet-i kerimede de Allah size yardım edecek olursa size galip gelecek olan yoktur. Peki Uhud'da niye kaybettiler? Orada sevgili peygamberimizin kendilerine vermiş olduğu emri yerine getirmediler. Ondan dolayı kaybettiler. Ve maqam elinebiyin en yağul ve men yağul yakti bima galleya mal gıyameti tümü mü vefa kül nefsi ma kesabet vehmla Bakınız peygamber bile. Devlet hazinesinden millete ait maldan bir şey alması ona yakışmaz. Dikkat edin diyor yöneticilere. Peygamber ki o ülkenin her şeyidir, Müslüman devletin her şeyidir. Ona bile devletin hazinesinden bir şeyi alması yakışmaz. Ve men kim devlete ait, millete ait maldan bir şey alacak olursa, o çaldığıyla, o aldığıyla gelir kıyamet gününde mahşer yerine. Sonra herkese yaptığının karşılığı verilir, kimseye de haksızlık yapılmaz diyor. Devlet, Ebu Davud'ta rivayet edilen bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz öyle demiş. Devlet yöneticiliğine gelen bir kişinin bir ev edinmesi, orta oda yani halkına uygun ev edinmesi, evlenmesi nin dışında ...fazladan bir şey almaması gerekir. Alırsa bu ayette bahsedilen hıyanete girer diyor. Halkının evlerine uygun bir ev. Yani ev deyince hocam boğazda bir villa da alabilir mi, yala alabilir mi? Devlet başkanımız devletin başkanı olması nedeniyle alabilir mi? Halkının çoğunluğunun evlerine uygun bir ev ve bir de evlenme konusunda da evlilik yapabilir. Yine halkının çoğunluğunun mihri neyse, masrafı neyse onun için alınabilir. Onun dışında alınanlar bu ayetin bahsettiği hıyanetin içine girer diyor. Onun için biz, işçi olarak çalışırken, memur olarak çalışırken, ticaret ve sanayici iken devletten aldıklarımıza çok dikkat edeceğiz. Halktan aldıklarımıza dikkat edeceğiz. Malımızda kimsenin gözyaşı ve ahı olmasın. Dünyada o malın bize verdiği keyif belki olabilir. Ben tatmadım onu da, belki olabilir. Olduğu kanaatindeyim. Adamın şekeri var, bal yiyemiyor. Adamın tansiyonu var, adamın her türlü hastalığı var. Yağlı yiyemez, ballı yiyemez, serin yerde duramaz. Ama hala telefon trafiği ile Eline de koymuyor, evine de koymuyor parayı. Bankadaki şu kadar milyon dolar olmuş, keyif alıyor. Şu kadar milyar dolar olmuş. Ve bilader, ha devletin hazinesinde olmuş, ha seninkine geçmiş. İkisi de bankada durduğuna göre, sen kendin onu kullanamadığına göre, hastalık nedeniyle hiç yararlanamadığına göre... Yalnız bilgisayardaki internete girerek benim hesabıma hazineden şu kadar geçmiş hortum vasıtasıyla keyif alma neyin nesi? Yarın onun hesabı çok fazla. Ne kadar fazla tarifi mümkün değil. Tarifi mümkün değil. Hocalarımız şöyle bir şey demişler kaynağını görmedim tabii ama yeryüzündeki bütün ateşler yani ormanları yakan, evleri ısıtan bütün ateşler cehennemin bir kıvılcımının yetmiş defa zemzemin içinden geçirilerek dünyaya düşmüş halidir diyorlar. Şiddeti art tarif etmenin yollarından biri bu. Böyle bir ateşin içerisine düşmekten Allah'a sığınmamız gerekiyor. Allah bizi cehennemin ateşinden korusun. Rızasına kavuşturduğu kullarından eylesin ve cennetinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günlerimiz hayırlı olsun efendim.